Açık Kast. Evet Açık Radyo burası 94.9 acikradyo.com.tr ve doğa saat tam 9.30'da biraz önce de duyurusunu yaptığımız gibi bu bütün dünyanın da bir en önemli konularından bir tanesi haline gelen büyük bir salgın pandemik haline almış olan korona, korona virüsü konuşmak üzere bu konunun uzmanlarından programcımız dostumuz Selim Badur'la beraber konuşacağız. Hoş geldiniz Hoş bulduk Hoş geldiniz. Gidelim, iyi programlar. Teşekkürler evet. ee, Hem e, yarasalar e, Çok sayıda şey var aslında Dedikodu her zaman olduğu gibi Bu konularda evet, evet. Bakkala gidiyorum ama onlar da her şeyi yiyor Bu Çinliler diye evet. Onları kabahatle buluyor Irkçılık almış evet. yürümüş vaziyette onlar da yarasalar, yılanlar yiyorlar falan diye bir yarasa konusu var. Bir işte asemptomatik olgular diye programda da sözünü ettiğim şey var. Bir de tabii bu hangi maskeyi ne zaman kullanacağız meselesi var. Hepsine birazcık açıklık getirebilir miyiz? <gülüyor> Elbette şu asemptomatik olgular konusu ilginç. Çünkü beni çok güldürüyor. Tabii asemptomatik olgular dediğimiz zaman semptomu olmayan yani belirtisi olmayan... Evet. ...aksırmayan, tıksırmayan, öksürmeyen... ...hatta ateşi olmayan olgular var. Bunlar taşıyorlar virüsü. Tabii önemi bu asantomatik olguların... E, ...bu koronavirüs... ...yeni koronavirüs enfeksiyonunda... ya ...salgınında bunların oranının yüksek olması... ...bir. ikincisi de... ...bunları tabii o havaalanlarındaki detektörlerle... falan saptaması mümkün değil. Adamın ateşi olmadığı için onlar geçiyorlar. Ha, yani. İşte asıl onu da evet. soracaktım. Yani şimdi mesela Sağlık Bakanı... ...bütün gelenlere... E, ...hava limanlarında... ...tüm yolculara şey yapacağız ate ...ateşini ölçeceğiz diye bir şey yeni çıktı dün. Ben dün olarak. akşam girdim havaalanından... şöyle bir şey yoktu ama... Ama bugünden bugün itibariyle... Şey. Peki hiçbir işe yaramayan bir şey... ...neden bunu yapıyormuş gibi yapıyorlar? Ya bunlar evrensel an... olarak e, alınan önlemler... Işte. ...benim e, giriş yaptığım, çıkış yaptığım... E, ...Kuzey Afrika ülkelerinde de vardı bunlar... E, dillendiriliyor, e, söz ediliyor ama hiçbirisinde yoktu alanlarında Büyük olasılıkla olasılıktan bende. Uzak doğudan, Çin'den gelen uçaklar, hani şimdi artık Çin'den uçak gelmiyor ama oradan gelecek uçaklardan mı acaba o yolcuları mı sadece kontrol ediyorlar diye düşünüyordum. E, çünkü benim geldiğim, çıkış yaptığım uçak seferinde böyle bir kontrol falan yoktu yani. Etrafta da öyle bir alet yoktu. Evet. E, sadece geçirmiyor değil. Maske konusu tabii herkes maskeli ama. Kontrol yok ama maske var. Şimdi maske konusu ilginç. Aslında maske e, sizi dışarıdan gelecek bir virüse karşı e, Korumaz Böyle bir şey yok o Neden uzak doğuda Japon hedefinde herkes maskeyle gezilir, gezer Bunu pek anlamak mümkün değil Kendinizi korumak için değil Eğer hastaysanız virüsü yaymamak için hmm. Kullanabilirsiniz Örneğin cerrahlar ya da diş hekimleri Böyle bir cerrahi maske taktıkları zaman Ağızlarından hani Hasta bir kişiye virüsü ya da bakteriyi Bulaştırmamak için o maskeyi takarlar Kendileri kontamin olmak için değil Maskenin ama tamamen etkisizdir demek yanlış. Maske nerede devreye giriyor ya da önemi nerede? Yapılan bir çalışmada insanlar genel olarak ortalama bütün küresel boyutta ellerini saatte 23 ile 25 kez ağızlarına ve yüzlerine sürerlermiş. Hmm. Bunu engellemesi açısından önemli yoksa dışarıdan gelecek bir virüsü engellemesi açısından değil. Kendi elinizden. O nedenle elinizin sık yıkanması koronavirüs için değil sadece. Grip ve diğer bütün solunum yolu etkenleri için önemli bir e, önlem. ...o gerçekten enfeksiyon zincirini kırıyor... ...el yıkanması önemli. Ve sabunla yani. Tabii, tabii tabii normal sabunla. Yani bu virüsü mü ortadan kaldırıyor yoksa hani suyla atıyorsunuz anlıyor. Yok yok aynı zamanda virüsü de elinizden hem fiziksel olarak... ...dışarıya atmanızı sağlıyor hem de öldürücü etkisi de var. Yani o sorun değil. E, virüsün o dezenfektanlar dediğimiz... ...herhangi bir dezenfektan... Hı. ...şu ya da bu grup... Işte, ...klor içeren içermeyen, alkol içeren içermeyen değil. Hangisi olursa olsun bütün dezenfektanları da duyarlı olduğunu biliyoruz. Evet peki bu, bu salgının yayılmasını önlemek için ne yapılması gerekiyor? Ee, yarasa çorbası içmeyin evet. diyeceğim ama onun sonradan <gülüyor> değinelim o yarasa evet. şey, ilgisi olmadığını e, altını çizmek istiyorum. E, salgının önlenmesi için tabii e, aslında Dünya Sağlık Örgütü'nün bütün e, ülkelere önerdiği ve ülkelerinde <gülüyor> uymaya çalıştıkları gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler... O klasik önlemler e, geçerli ve doğru önlemler. Şimdi e, e, HIV virüsüyle ilgili AIDS e, tablosu ortaya çıktığı zaman ya da Ebola'da Dünya Sağlık örgütü ağır davrandı. Bu nedenle eleştirildi. Buna karşın e, gripten ilgili H1N1, H5N1 gibi salgınlarda e, oralarda da... Ee, ...çok hızlı davrandı, çok agresif davrandı diye eleştirildi. Şimdi dengeyi bulmaya çalışıyor. Tam bir tehlike değil, e, seyahat yasağı getirmiyorum ama... ...işte acil durum ilan ediyorum diyor. Ve e, özellikle Çin'in dışında 25-30'a yakın ülkede görülmeye başlandığı için bu enfeksiyon... E, ...bütün bunların e, hani, alınan bir takım o klasik önlemlerle işte e, seyahat yasaklarıyla ya da kısıtlamalarıyla... ...bunlarla ya da çeşitli kaynaklarda dünyası alkoolik sitelerinde görülen el yıkama, işte hastadanlardan uzak durma, aksıran öksüren insanların dışarıya çıkmaması... ...izolasyon gibi önlemlerle bu klasik yaklaşımlarla solunum yolu enfeksiyonlarının engellenmesine çalışıyor. Bunlar çok bildik ve çok klasik yöntemler yani sadece koronavirüs özgü şeyler değil. Bu sabah şey vermiştik haberi verdik. Birleşmiş Millet işte Dünya Sağlık Örgütü 11-12 Şubat'ta bir konferans düzenliyormuş İsviçre'de. Evet. Ve aşı ve benzeri şeyler konuşulacak uzmanlarla birlikte. Ee, evet yani aşı konusunda tabii sıkıntısı var. Aşı tabii çok önemli. Çok yani önemli, onu tabii. etraflıca konuşmamız lazım. Yani aşı bilinen şeylere karşı öteden beri yıllardır evet. belki konuştuğumuz şeylerden bir tanesi işte komplo teorilerini özellikle de dünyanın savaş öncesi, dünya savaşları öncesinde iyice yaygınlaşan Komplo teorilerinden bir tanesi gibi geliyor bana. En tabii yakın bana. zamanda Soner Yalçın'ın bir kitabı çıkmıştı ve uzmanlar çok sert bir şekilde eleştirdiler. Aşı üzerinden muazzam bir komplo teorisi yazılmıştı. Yani e, tabii koronavirüsün aslında aşı teknolojisi şu andaki aşı üretim yöntemlerine baktığınız zaman çeşitli kontrollerle hemen şunu belirteyim. Bir ilaçla bir aşıyı kıyasladığınız zaman... ...üretim sürecinin içinde... ...kontrol aşamaları çok farklı. İlaçta yaklaşık beş ile on aşamada... ...kontrol yapılır. Bir örnek vermek istiyorum. Zatürre aşısında üretim iki sene sürüyor... ...ve e, bu süreç tarafında... 500'e yakın kontrol aşaması var. Yani aşı sağlıklı bir bireye uygulanan... ...ileride karşılaşma olasılığı bulunan... ...bir etkene karşı sizi, kendinizi, çocuğunuzu... ...korumak için yapılan bir uygulama olduğu için... İlaçtan çok daha farklı ve çok daha sıkı denetlenir. Ee, o nedenle e, aşı üretimi e, öyle basitçe eleştirilecek ya da e, üzerinde sadece bir cümle söyleyip geçilecek bir konu değil. Ancak bugün kullanılan yaygın olarak aşıların üretimde e, yararlanılan teknoloji oranlan. E, çünkü bu bir süreç alacaktır. Yirmi ay gibi bir süreç alacaktır. Enstitü pastör bunu işte altı aya çekmeye çalışıyor bu koronavirüsten ilgili ama... Ee, yeni bir takım umutlar var. O da yeni teknolojiler. Örneğin kısaca SAM teknolojisi diye bir teknoloji var. Bu Obama döneminde Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıktı. Siz bugün saptıyorsunuz virüsü etkeni. Bir hafta sonra aşı hazır oluyor. Bu çok önemli bir şey. Yani e, kısa sürede aşı elde etme yaklaşımları var. Ama şu an için... İşte 2020 yılında bunlar çok kuramsal olarak çok iyi yürüyen ama daha uygulaması zor olan şeyler. Onun için koronavirüs aşısının bugün yarın eldesi mümkün değil. Yani buradan şuraya gelmek istiyorum. Aşı ya da ilaç şirketlerinin komplosu onlar yaydılar bu hastalığı, aşılarını, ürünlerini satmak için. Bu doğru değil daha ortada aşı yok çünkü. Evet. Evet bir de yani mesela şeyle ilgili aşıyla ilgili birazcık daha devam edersek Laurie Garrett işte uzman olduğu söyleniyor. Council of Foreign Relations'da eski sağlıkla ilgili küresel sağlık uzmanı. Aynı zamanda Pulitzer ödüllü bilim yazarı. işte Ebola üzerine ve küresel e, sa e, kamu sağlığının çöküşü diye kitaplar yeni yazmış. Onunla ...yapılmış ayrıntılı bir mülakat vardı... ...Demokrasi Nahu'da... ...kısmen izledim... ...orada diyor ki... ...iki tane çok önemli meseleden bahsediyor... ...benim görebildiğim kadarıyla... ...bir tanesi bütün ilaçların ham maddeleri... ...Çin'den geliyor, bütün şeyi kesersek... ...diyor... ...Çin'le olan ihtilatı, ihtilattan men yaparsak... ...ne diabet... ...ne kalp ilaçları... Kanser ilaçlarının filan hepsinin zaten az az bulunan Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde az bulunan ham maddesini bütün yani farmasötik endüstrisinin Çin'den geliyor. Bir bu meselede sormak bir de Normal e, virüse karşı, ya yani, korona virüsü değil, dördünden dolayı grip aşısının da mutlaka olunmasında çok büyük yarar var demiş. Şimdi e, öncelikle e, Çin'de üretilen e, hammaddelerin, e, bu ilaç olsun, e, başka ürünler içinde olsun ki ilaçta da dediğiniz gibi diyabet gibi e, önemli bir takım enfeksiyon, enfeksiyon hastalığı dışındaki hastalıklardan koruma e, ilaçları araçları. ...bunun bir kere e, bu salgınlağın herhangi bir ilintisi yok... ...çünkü gelen bir eşyayla bu virüsün taşınması mümkün değil. Değil, değil. E, En fazla, en fazla uygun ve nemli virüsün, virüsün sevdiği ortam olan... ...ortamlarda bile üç saatten fazla yaşamıyor. Daha kuru ortamlarda üç dakikada ölüyor. Onun için bunu biliniyor yani böyle eşyayla nakledilmesi... ...ya da bir başka hemen bir parantajım... E, ...evcil hayvanlarla öyle kedi köpekler falan falan ...geçmesi, pet shoplardan ulaşması falan... ...böyle bir şey söz konusu değil. E, Diğer e, sorunuz? E, yani grip aşısı, ha, grip aşısı. Grip bu... aşısı. Şimdi tabii grip aşısı şu anda e, Kuzey Yarımküre'de koronavirüs sorunuyla e, uğraşılıyor ve bu çok dillendiriliyor ama e, esas şu anda özellikle Türkiye'de de grip daha fazla hasar yaratmakta. Daha yaygın. Çok yaygın. Ve ve bütün çevremizdeki insanları, radyomuzun çevresinde bile ama çok Ama bu, bu çok yasladığım... da doğal efendim. Çünkü e, bu küresel ısınmayla ilintili olarak bir kere grip mevsimi sarktı. Yani ocağın 15 yıl önce grip virüsü bir tane bile yoktu Türkiye'de. Bunu da soracaktım. E, o nedenle e, bir kere öteleniyor gittikçe. O nedenle Şubat, Mart, Nisan, Mayıs aylarında biz grip görüyoruz. Evvelden derdi ki grip işte Eylül'de, Ekim'de başlar, e, Şubat'ta biter. Hayır öyle değil. Tamamen kaydı. Bu tabii... Kuzey ve Güney yarımküreye farklı aşı içerikleri e, içerikli aşılar kullanıldığı için bu konuyu da e, değiştirecek bu küresel ısınmanın sizin <gülüyor> konunuzun mi? buraya da uzantısı olur, etkisi çok var. In, Mesela ben kar yağmamasıyla bağlantısı yok, söylemiyor. o çok bağlantılı değil ama evet. özellikle okulların açılıp kapanması, havaların böyle ani soğuması. Bunlar çok e, kuramsal gibi görünen ama daha fazla soğuk hava daha fazla insanın daha fazla daha kalabalık bir şekilde kapalı yerlerde sinemalarda alışveriş merkezlerinde bir araya gelmesini yol açıyor hava iyiyken insanlar dışarıda neden kuzey yarım kölede havalar soğuyunca başlar okullar açılınca başlar grip. ...ve diğer solunum yolu etkenleri... ...o nedenle grip şu anda önemli bir sorun... ...ve gripten aşı üzerine çok fazla... ...spekülasyon yapılıyor artık... ...yani bıktırıcık derecede... ...bu aşı yararlıdır... ...yapılmalıdır diyenler ile... ...hayır yapılmamalı diyenlerin... ...hep aynı şeyi söyledikleri için artık hakikaten... ...gına geldi ama... Ee, ...bu aşı özellikle belirli risk grupları... hayat kurtarıcı ve etkilidir. Yüzde 60'mış bunun etkisi. Yüzde bazen yüzde 40'mış. Evet yüzde 40'tır, yüzde 60'tır evet. ama... ...bu önemlidir. Ama ölüm kalım demek Bu önemlidir. Oran olarak önemlidir halk sağlığı açısından. Bir de siz aşılandığınız zaman hastalanmasanız bile... ...hastalığı çok daha fı seyredersiniz. Buna bir örnek vereyim. Kolera salgınlarında. Kolerada da e, kolera yüzde 50 falan gibi çok... E, ...yüksek oranda etkili olan bir aşı değil. Yüzde ellidir Ama siz bin kişi yerine siz bu aşı sayesinde... 500 kişi kişiyi hastanelerde e, ağırlıyorsanız... ...bu halk sağlığı açısından çok önemli bir şeydir. Yani toplumun yarısını siz o aşı sayesinde koruyabilirsiniz. Büyük salgınlarda bunlar önemli sayılardır. Yani Küçülsenecek ya da dışlanacak değil. Yoksa çok kolay oturduğunuz yerden bu aşı çok da etkili değilmiş. Biz bunu kullanmayalım demek. Bunu söylemek çok basit tabii. İşte evet yapayım. yani... Baya bu aşı meselesinde ciddi şekilde rivayet o kadar muhtelif ki insan sonradan derin pişmanlıklara sebep olabilecek. Yani çocuklarının şeyini bir daha ömür boyu kendini affetmeyebilecek ihmallerden bahsetmek mümkün olabilir. Bunu kendilerine bile itiraf etmeyecektir insanlar tabii. ama... Tabii. Bu yarasalar konusunda eğer vaktimiz varsa no, bir ver, değinmek istiyorum. Şimdi e, yarasalar viral enfeksiyonlar açısından çok ilginç yaratıklar. E, biz sadece koronavirüsle e, gündeme getirdik yarasaları. Klasik tıp eğitiminde de sadece kuduz konusunda yarasaların bazı coğrafyalarda... ...Örneğin Amerika kıtasında kuduzu bulaştırmada en önemli faktör olduğunu... ...özellikle mağaralarda mağaraya girenler işte arayanlar falan... ...bitekim şeyleri... E, ...ya da o tarz spor yapanlar tam adını hatırlayamadım şimdi. E, o tarz uğraşlan, e, e, uğraşan insanların e, yarasa ısırmalarıyla kuduza yakalanmaları e, söz konusu oluyor. Ama yarasalar bizim bilmediğimiz nipah gibi... E, Marburg gibi çok çeşitli virüsleri barındıran canlılar, memeliler. Ve ilginçtir bir e, canlı türü düşünün... ...başka türlerde olmayak, olmayacak kadar fazla sayıda virüsü taşıyorlar... Ya nasıl oluyor da bu yarasalar bu konuda birdenbire ön plana çıkıyor? Bu kadar seviyorum evet, evet. Öyle ilginç özellikleri var ki bir kere uçan memeliler canlı türlerinin dörtte e, birini oluşturuyorlar. Çok çeşitlilik var. E, ve e, yarasalar e, özellikle evrim sürecinde e, bu uçma özelliğini kazanırken immün sistemlerinde bir farklılık olmuş yarasaların. Ee, kısaca şöyle özetleyebilirim. Bir viral enfeksiyon sırasında bir virüs ile enfekte bir bireyde oluşacak hasarın iki nedeni vardır. Birisi virüsün kendisi yapar hasarı. Diğeri ise daha sıklıkla bütün yaşanan olumsuzluklar sizin virüse karşı harekete geçen immün sisteminiz tarafından vücudunuza gelen zarardandır. Bunu şöyle açıklaman mümkün. <gülüyor> Önen, e, hepatit B enfeksiyonlarında hastalığında virüs alanların %5 ile onunda fulminan hepatit dediğimiz bir e, tablo gelişiyor. Bu da virüsü aldıktan belki e, çok kısa bir süresi olan bir hafta 10 gün içinde ağır bir karaciğer yetmezliğinden insanlar yaşamını yitiriyorlar. Ne oluyor da virüsü alanların o küçük oranda kısmında fulminan hepatit gelişiyor? Demişler ki bu insanların immün sistemleri zayıf ya da çok fazla virüs giriyor bunlara ya da çok daha şiddetli hastalık yapan virüsler. Hayır bakmışlar ki bu insanların immün sistemleri çok güçlü çalıştığı için ölüyor bu insanlar. Ha, çok ilginç. Çünkü virüs enfekte olan, virüs taşıyan vücut, virüs taşıyan karaciğer hücrelerine karşı savunma sistemiyle saldırıya geçiyor. Eğer sizin immün sisteminiz çok güçlü çalışırsa, karaciğer hücreleri arasında kim virüste e, enfekte olmuş, kim olmamış diye ayırdı etmeksizin bunu, bu etabı atlayıp Gözler dedim, bütün karaciğer hücrelerine saldırıyor... ...ağır bir karaciğer harabiyeti... ...çok ağır bir karaciğer yetmezliği kısa sürede... ...ve çok güçlü olan immü sisteminiz... ...siz aman ne yiyeyim ben ne kadar sağlıklıyım derken... ...sizi ölüme götürüyor. Şimdi bu bir hepatit örneğiydi. Yarasalarda bu evrim sırasında... ...evrimlenerken bir memelinin uçma yetisi kazanma sürecinde... ...immü sistemlerini zayıflaması söz konusu olmuş. O zaman virüse karşı mücadele edemiyor. Virüsü tolere ediyor ve virüsü öldürmediği için bütün e, virüsler yarasalarda da yaşıyor. Hı. Ancak yarasaların bu olumsuz özelliklerini ya da virüsler açısından önemli özelliklerini saydım da bu koronavirüs ne zaman konuşulsa son bir aydan beri Türkiye'de sürekli yarasalar zaten onlar yarasa çorbası evet, Ya evet. Yarasayla bir ilgisi yok bu virüsün. Neden yok? Birincisi yani yarasadan bulaşması söz konusu değil. Koronavirüsler yarasalarda var. Ama hem SARS'ta hem merste olduğu gibi yani hem 2002 hem 2010'lu yıllarda iki farklı koronavirüs tipiyle oluşan bizim işte SARS ve MERS diye bildiğimiz iki hastalık tablosunda kaynak yarasalar ama yarasadan bir ara konağa geçiyor ki SARS da yarasadan minx kedilerine kedilerden insanlara geçiyor kedi derken sokakta gördüğümüz kedi değil bu özel zivet dedi. dedi yani özel bir tür ee, yarasadan bu hayvanlara onlardan insanlara bulaş. Mers'te ise Orta Doğu'da görülen bu Middle East e, koronavirüs enfeksiyonunda ise yarasalardan develere develerden insanlara. <gülüyor> Şimdi yarasa o nedenle ana kaynak belki ama bulaşma kaynağı o değil. Bunu şuradan biliyoruz. Bir kere yarasalar bu koronavirüs. Yeni koronavirüs salgını çıktığı zaman tarihe baktığımızda Aralık sonu Ocak başı ortaya çıktı. Bir kere yarasalar e, kış uykusuna yatarlarmış ben de bilmiyordum ve o tarihlerde uyumayan yarası yok. Hepsi uyuyormuş. Açık alandakiler. Bu e, enfeksiyon e, işte seafood deniz ürünleri satılan bir markette, bir açık pazarda ortaya evet. çıkıyor. İlginçtir. Bu e, pazarın e, bu salgının çıktığı pazar ki kapatıldı hemen bir Ocak'ta orada hiç yarası yokmuş. <gülüyor> Bunu niye söylüyorum? Yani Sürekli olarak yarasalar şöyleydi, böyleydi filan diye söyleniyor. Öyle yarasa çorbası yemeğiyle filan bu enfeksiyon bulaşmaz. Yarasadan insanların direkt bulaşmıyor. Evet. Yine o sizin biraz önce belirttiğiniz gibi her şeyi suçlamak. Bunlar zaten her bir şeyi yerler. Böcekte, yılanda. Yarası da ondan böyle oluyor diye. Hayır öyle değil. Yani bu henüz tam saptanamayan bir ara yılanlar suçlandı ama o da doğru çıkmadı. Büyük borsadan kaynak. Evet. Yarasa da var bu virüs. Yarasadan bir ara konağa geçiyor onun ne olduğunu bilmediğimiz ondan insana bulaşma söz konusu. Peki bu durumda şimdi bunun yayılmasını <gülüyor> önlemek için bir de şeyi de yayına girmeden önce de konuşuyorduk bu maskeler, eldivenler filan meseleleri üzerinde de birtakım yanlış anlaşmazlık. Bir anekdot evet. Anlaşmasıydı size dışarıda söylüyordum ve ben iki gün dün gece Cezayir'den geldim. ...ve e, benim görüşme yapacağım... Sağlık Bakanlığı yetkilileri... E, ...birdenbire e, randuvuyu ötelediler... ...çünkü e, Cezayir... ...kendi vatandaşlarını, yurttaşlarını... ...Huan bölgesinden alıp... aynı hani Türkiye'nin yaptığı gibi... ...Cezayir Havayolları ile... ...ülkelerine getiriyorlarmış. Uçak o e, Cezayirleri almaya giderken... ...Çin'e yanında da... E, ...Çin'e yardım olarak ilginçtir... ...Çin çünkü böyle bir yardım çağrısında bulundu... ...maske ve eldivenimiz kalmadı, gözlüğümüz kalmadı... ...diye plastik kendilerini korumak için... Bunları yardım olarak 500 bin kadar eldiven ve göz götürüyormuş uçaklar Cezayir'den Çin'e. Ve bütün malzemelerin üzerinde de Made in China yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> ne ilginç bir <gülüyor> anekdot. Çok evet. acayip bir durum var. Peki nasıl bir, <gülüyor> yani bundan sonra ne ölçüde yay, yaygınlaşması bekleniyor ve nasıl bir önlemle? sınırlandırılması, önümüzdeki dönemle ilişkin gözlemleri nasıl yapabiliriz? Ve Tabii, e, tam tedbirler neler olur diye de somut nasıl bir Nasıl gidecek soru. konusunda önemli bir, bir takım ölçümler var. Bu ölçümler ve sayılar üzerinden konuşmak herhalde en doğrusu. Evet. E, virüsün e, yayılma hızına baktığınız zaman e, oldukça yüksek. E, SARS'a oranla. Çok hızlı yayılıyor. E, bakın dün, dünden beri ...yüzde 34 oranında artmış. Evet, yani, yani çok, dehşete çok kapıldık biz de. E, bulaşması kolay ama aynı H1N1'de olduğu gibi hastalık yapma, ağır hastalık yapma oranı düşük. Hep bu solunum virüslerinde, influenza içinde biz aynı şeyi söylerdik. E, RNA virüsleri bunlar ve kolay mutasyona e, uğrayabilirler. Çok kolay e, dönüşüme e, söz konusu bu virüslerde... ...özelliklerini değiştiriyorlar... ...eğer bu virüsler... ...bu kolay hızlı yayılma özelliklerinin yanı sıra... ...bir de ağır hastalık yapma... ...ölümcül hastalık yapma yetisini kazanırlarsa eğer... ...o zaman e, iş çok ciddileşir... Ama h 1 ne bir, hey bir de, de beklenti buydu. Onun için pandemi aşısı falan önerildi. Sonra ölü sayısı az oldu diyerekten... ...vay siz boşuna aşı kullandınız dediniz. Yani bu derken tabii yani 680'e yakın insan öldü ülkemizde. Yani bunlar aşılansalardı ölmeyeceklerdi. Siz 680 insanı önemsemiyorsunuz demek ki. Yani bu az çok değil. temel bir gerçek. Yani pardon sözünüzü evet. kestim ama... yani <gülüyor> ...hakikaten ölüm kalın meselesi diye bir şey varsa... ...bu da bu yani dedikodulara, söylentilere filan kurban ya aşı yapılmış insanlar Ölmüyor. ölmüyorlar. Yani. Bu kadar temel bir gerçeklik var Hı. ve bu kabul kiaretmek, kabullenmek, bunu, evet. bunu yutmak nasıl mümkün? Onu anlamadım. <gülüyor> Sağ de, değil. Ama yani <gülüyor> ne kadar konuşsak hmm. o kadar Şimdi, toplumumuzda ülkemizde birçok Avrupa ülkesinde de gelişmekte olan ülkelerde Afrika ülkelerinde de şu anda bir topluma bir duyarlılık var herkes öğrenmek istiyor hafif sizi dinliyorlar ama bir süre sonra bir plato yapmaya başladığı zaman ya da durulmaya başladığı zaman bu salgın bu durulma sonucunda ya amma da abarttınız diyeceklerdi. Yani bu klasik bir evet. e, çizgisi Döngü, vardır. konuşuyoruz konuşuyoruz. Evet, yani ne, ne zaman duracaktır? Tabii toplumda bu e, virüs enfekte olanların sayısı artıp da toplumsal bir bağışıklık kazanmaya başladığı zaman yani artık ben buradaki açık radyoda çalışan bütün genç arkadaşlarımızın hiçbirisi bu virüsten temas etmediler. Virüs eğer enfekte birisi gelip de buraya virüsü yayarsa hepimiz burada enfekte oluruz. Ama aradan 10 gün geçtikten sonra buradaki insanların 10 kişiden 8 tanesi virüsten temas etmiş ve bağışıklık kazandıysa daha sonra gelen birisi buradaki bulaştıracak kimse bulamayacaktır. İşte o zaman da durulmaya başlayacaktır. Seyri bu ve bu tempoda giderse yani bizim ro değeri dediğimiz ...bir değer vardır, bulaştırma... ...bir hasta kişi kaç kişiye virüsü bulaştırıyor? İşte influenza da farklıdır, kızamıkta farklıdır... ...kaç kişiye bulaştırma sayısı fazlaysa... ...RO değeri ne kadar büyükse... Hmm. ...o daha tehlikelidir, daha hızlı yayılır. Hmm. Ee, hızlı yayılıyor dedim ama... ...yine de e, SARS'tan ve MERS'ten... ...çok farklı değil. E, ölümcüllük açısından baktığınız zaman... E, ...mortalite özelliklerine baktığınız zaman... ...SARS'ta enfekte olanların yüzde onu ölüyordu. MERS'te yüzde yirmi beş otuzu ölüyordu... ...önemli burada çok yüzde ikilerde. yani son sabahki rakamlar bu rakamlarda belirtmekte artık çok absürt çünkü sağ her saat değişiyor ama 28276 enfekte birey saptanmış. Konfirme edilmiş birey dediğiniz zaman yani alınan örnekte virüsün gösterildiği örnekler. Yoksa hastalanan kişi sayısı ya da belirti veren kişilerin sayısı 100 binleri geçti. Bunların içinde 565 tanesi yaşamını yitirmiş. Bu önemli bir oran. Sürekli artıyor. Yani her gün hakikaten artıyor. Durulacak herhalde bu. Bugün, yarın artık ölen sayısı çok fazla artmaz diye bekliyorum ama öyle olmuyor. Olmuyor. Evet. %2'lerde yani ölümcüllük oranı fazla değil. Dediğim evet. gibi toplumsal bağışıklık. Şu anda madem aşı veya ilaç yok spesifik olarak kullanılan. iyi bakım ve toplumsal bağışıklığın sağlanması sonucunda. Tabii bu. Çinde alınan önlemler yani bir takım e, önlemler alınıyor yayılmaması için hastalığın e, örneğin e, adını da söyleyeyim size e, daha e, bilim inandırıcı ve bilimsel olsun. <gülüyor> Wuhan bilmiyorum belki siz biliyorsanız hiç aramama gerek kalmaz. <gülüyor> <gülüyor> Wuhan belediye başkanı biliyor musunuz? Wuhan belediye başkanı hemen söyleyeceğim o kişi e, 11 milyonluk bir kent. 11 milyon kentten dışarıya çıkışları yasakladı. Evet. Yasakladı yok. da kaç kişi çıkmış şu arada biliyor musunuz? 5 milyon. Öyle 5 mi? 5 milyon <gülüyor> insan dışarı çıkmış zaten. Yani Koskoca Çin <gülüyor> Komünist Partisinin gücü de buna yetmemiş yani. Yakışmadı diyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Bir takım şeyler kapanıyor. Ha, başkanın adı Zhu Sanqiang. Zuk sank pek etkili olamamış belediye başkanı bu an belediye başkanı çünkü beş milyon kişi daha bu karantina uygulamaya başlamadan önce gerçekleşti her etkiler de bu dönemde e, bu yarasalar falan konuşulurken bir yazıda ya yarasayı falan hoş verin trenler çok önemli diyordu e, trenlerle e, bu şehir kentten e, 11 milyon bu şimdi işte altı milyon kalmış herhalde buradan e, kısa sürede bu karantinaya ve yasaklar gelmeden önce çok fazla sayıda e, tren seferi vardı Şangay'a ve diğer e, kentlere. O kalabalık trenlerde bulaş arttı. Sizin altını çizdiğiniz gibi ...asemptomatik olgular önemli bulaşta hem o dönemde hem de şimdi hala e, hiç belirtilt insanlardan virüs bulaşabilir... İnsanlardan evet. uzak dur. <gülüyor> evet çok yani Xi Jinping de mesela kendini ilginç bir şekilde geri çekmiş. Eğer başarılı olursa bütün şey ödüller ona Tabii. başarısız olursa da yerine tayin ettiği bir, bir adını unuttum şimdi ona yıkılacak diye bir e, analiz de vardı ilginç e, bunu yakından takip etmeye devam edeceğiz Selim Badur çok teşekkür ederiz e, yani e, Türkiye'de ve dünyada da en çok konuşulan şeylerden evet. bir tanesi evet dedikodular ve söylentiler de maalesef besliyor tersi yönde. Evet. Bilimin izini sürerek iklim değişikliğiyle bağlantılı olduğunu söylemek de çok önemli bu, oldu. Bir bunu. kere bütün bu tür solunum virüsleri bu kentler, kalabalıklaşma, tarımın değişmesiyle çok ilintili olarak hem e, solunum virüslerinin hem de e, ara konak olarak kemiricilerin yarasaların, işte farelerin ve diğer e, kemiricilerin memelilerin Tabii elbette arthropod gibi böceklerin, kenelerin, e, sivrisineklerin, e, tatarcıkların bunların yayılması, kentlere e, e, daha kolay girmeleri, bütün Onları o ekolojinin değişmesiyle, direkt, de değişmesiyle beraber biz hiç ummadığımız ya bu da nereden çıktı? dediğimiz yeni virüsler. Tabi bu arada yeni virüsler ortaya çıkacak. Yeni salgınlar ortaya çıkacak. Yani sağlık sorunları 21. yüzyılda hani e, teknoloji gelişti azaldı filan değil öyle. Tam tersine bu e, neoliberal düzenle beraber e, ve bu kalabalıkla bu e, sistemle gitşe daha ağırlaşacak. Tabii yeni virüsler dedim. Şunu da hemen unutmayalım. Teknoloji gelişince siz eskiden grip, nezle, soğuk algınlığı dediğiniz şeylerin adını koyuyorsunuz artık. Tek evet. teknolojinin yardımıyla da isim koyma ve yeni virüsten söz etme imkanı doğuyor. Çok teşekkür. İyi ee çalıştığınız kurumun da adını da söyleyeyim. Ben bir özel sağlık kuruluşuna çalışıyorum <gülüyor> şu anda. Bir aşı e, kurumunda iki buçuk, üç yıl kadar önce İstanbul Üniversitesi'nden ayrıldım. E, e, o kuruluşta Türkiye ile ilgim yok. E, daha çok gelişmekte olan ülkelerdeki e, Asya ve Afrika ülkeleri buralarda bir takım aşı karşılıklı ile mücadele projelerini yürütmekteyim. <gülüyor> Şimdi bu kadar söyleyeyim. <gülüyor> tamam, çok teşekkür ederim. <gülüyor> Profesör Selim Badur'la e, beraberdik bu korona virüsü üzerine konuştuk. Böylece programı da bir tek e, bir Bob Marley şarkısı da çalabiliriz. E, onunla e, ne çalacağız? No Woman No Cry. E, 75. Yaşını kutluyoruz. Biraz daha da çalmaya devam edebiliriz belki. Robi seçti onu. No Woman No Cry. Bugün. E, ben Deniz Ömer Madre, Özdeş Özbay ve Robi Tayar'dan oluşan ekiple beraberdik. Andrei Grisku da bize e, yardımcı oluyordu. İyi ki doğdun Robi diyelim kendisini. Ve e, huzurlardan ayrılalım. E, hepinize günaydın. günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.